Yeşil Dalgı programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz. Merhabalar, Temam Akfu tarafından hazırlanmış sunulan bir Yeşil Dalgı programında da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta programımızı gazeteci dostumuz Suriyet Gazetesi'nin Serkan Ocak ile birlikte yapacağız. Ben Merhaba, yine kızımı almadım. Bir önceki programdan sonra sizin programı da sakladım. Teşekkürler. Ben Esra Yazı Gökmen. Bu hafta İstuz'unu konuşacağız Serkan'la. Serkan da geçen hafta İstuz'undaydı zaten. Onunla deneyimlerini, izlenimlerini paylaşacağız. Telefonla da iki konuğumuz var Dalyan'dan. Bu İstuz'u plajıyla ilgili olan çalışmalar açısından gayet aktif bir kişi. Avukat Berna Baboğlu, Ulu Taş. Aynı zamanda Ortaca Belediyesi'nin de avukatı kendisi. Hı hı. Ve Dalyan'lı, Dalyan Spor Kulübü Başkanı da aynı zamanda Oktay Bulut. Evet. az daha onlara bağlanarak、e, şu ana kadar neler yapıldı istuzupdaki tehdit neydi ve bundan sonraki süreç、e, süreç dedim、e, önemli neler bizi bekliyor onları konuşacağız、e, şimdi bağlanacağız ama hemen öncesinde Serkan、e, bir ufak bir、e, Duyuru da demeyelim de bir şeyin altını çizelim. Hı hı, bu hafta içinde、enerji. bulunduğumuz hafta enerji、Biri、verimliliği haftası. haftası. Ee, i̇nsanın aklına hemen şu geliyor. Bu kadar Türkiye'nin dört bir yanında şu anda HES'lerin yapılması. İşte kömürlü çalışan termik santraller, nükleer、e, güç santrali. Hep bir enerji üretmeye yönelik tüm yatırımlar、e, yapılıyor. En azından、e, izlenimlerimiz öyle, görünüş öyle. E, ama e, çok önemli bir noktayı kaçırmamak gerekiyor. Enerji verimliliği. Yani tüketimimizle ilgili tüketimi azaltmaya yönelik. Çalışmalara da ağırlık verilse, belki bu kadar fazla üretim yapmaya gerek olmayacak ve daha temiz bir şekilde enerjiyi üretebileceğiz. Bu hafta dolayısıyla bunun açısından bunu düşünmemiz açısından önemli bir hafta. Yani şöyle bir şey var aslında. Şimdi bir bir yandan Türkiye'nin 2023 enerji 2003 vizyonu var. Bunun içerisinde de bir enerji politikası var. İşte şu anlarda 70 bin küsülerde、e, megawatt enerji üretimiz ve bunu 100 bin megawata çıkarmak gibi bir çılgınca bir yatırım hamleleri var.、E, hep şu perspektif insanların önüne sunuluyor. Biz daha fazla enerji üretiyoruz, daha fazla enerji üretiyoruz.、E, üretmemiz gerekiyor. sanki hatta, bir sanki bir şey var gibi yani ama Avrupa'da bu değil tabi bunu söylediğimiz zaman onların tuzu kuru gibi bir geri bildirim söylüyor hatta bunu yani bir、e, enerji kurumlarının en üst düzeyindeki bir insan söylemişti bana、e, kamu kurumundaki bir insan söylemişti、e, onlar yani enerji tüketimini azaltma yönünde yatırım anlamında da burada enerji verimliliği haftasından sadece tüketicilerin enerji Ellerini daha verimli kullanılması、e, amaçlanıyor. Elbette bu çok önemli, çok değerli ama bir yandan yapılan yatırımlar、e, daha fazla insanları, daha fazla enerji üretmek için. Bir de bu daha önce de biliyorsunuz bir emmer projesi vardı yine Hı -hı. kamu kurumunun. Ee, enerji Bakanlığı'nın yani çok fazla ben on、e, işe yaradığını zannetmiyorum. Bir takım rakamlar var ama bu bir neticede bir kültür meselesi. Yani en basit örneği bunun su ile ilgilidir. Yani çok daha hayati bir şey, enerji daha hayati ama、e, 2007'de işte çok büyük kuraklık olduğu zaman insanlar o zaman çok farkındaydı. Tabii sosyal Kampanyalar da çok fazla yapıldı. İnsanlar o zaman çok daha fazla dikkat etmeye başladı. Ama şu anda su sıkıntısı yok, kimsenin umurunda değil. Yani dışını fırçalarken, tıraş olurken gibi çok basit şeylerde bile kimse umursamıyor. Zannedersem şuanda da、e, elim evimizde elektrimiz olduğunuz sürece, zannedersem çok fazla umursamayacağız. Bunu、hmm, bu bir、e, kitlesel bir、e, kültüre dönüşmesi lazım. Bunun için uğraşılıyor. Daha fazla uğraşılması lazım. Bizim de daha fazla söylememiz lazım. Yeni projeler eskiden Emir vardı. Onun çok böyle bir Ee, cinsiyetçi de buldular biraz çünkü erkek bir karakterdi falan. Şimdi ben daha dün okudum bir mail vardı bir、e, Enerji Hanım diye bir proje gelecek. Herhalde bunu ileriki günlerde daha fazla duyacağız. <gülüyor> evet Enerji Hanım projemizi. Peki İstuz'una geçelim. Evet şimdi de İstuz'una geçelim.、E, neler oluyor、e, orada? Şimdi ilk olarak telefonda、e, Dalyanlı Oktay Bulut. Ben istersen bir anlatayım İstuz'da. Gerçi、ki. konuklarımızdan bunun detaylı duyacağız ama resmin geneline şöyle bir bakmak lazım. İstuz'u、e, oradaki plaj bizim anladığım şöyle dünyada önemli... Kuruluşlar tarafından burası testirlenmiş güzelliği. Dolayısıyla、e, bizim için çok güzel demeye de gerek yok.、The、Times Uluslararası tarafından, Uluslararası daha 2014'te Türkiye'nin en ön, dünyanın en iyi 10 plajı arasında Türkiye'den sadece orası girdi. Yani bu kadar.、E, akıktan bizi bizi bırakmamak gibi bir laf var ya Türkleri bırakmamak gibi falan yani böyle acaba başkaları mı gel gelip yönetse çünkü yönetemiyoruz yani oradaki oradaki tehlike belki birkaç büfe'nin işletmesiyle ilgili bir sıkınca var ama bu bu şeydi gezi olaylarında olduğu gibi mesela birkaç ağaç değil mesela orada birkaç büfe değil yani buradaki bizim bir, bir hazinemizi gidip、e, tek amacı para olan bir özel iş, işletmeye vermek <Gülüyor> temelde mesela bu ve oradaki insanlar da bu tehlikenin farkına vardı ve büyük bir direnç gösterdi dirençteki insanlarla konuşacağız mücadele eden insanlarla konuşacağız şunu da hatırlatmak istiyorum Ee, bu işte、e, belediyeler yasasıyla başladı belediyeler yasasının değişmesi küçük belediyelerin ellerindeki bu tarz yerlerin büyük büyük, şehir büyük şehirlere verilmesi il özel idaresine geçmesi <gülüyor> izole il özel idaresi de kendi istediği kurumlara、e, vermesi bu değişiklikle birlikte tam Ölü Deniz gibi işte Dalyan'daki istuzu plajındaki işletme hakkı gibi tam 14 yerin işletme hakkı verildi. Biz sadece İstuz'unu konuşuyoruz. HES'lerle de ilgili sadece Doğu Karadeniz'in belli bölgelerindeki şeyleri konuşuyoruz ama 2000 tane HES yapıldı.、Hmm. Sadece bir kısım、e, duyarlı insanların sayesinde Bunların farkına varıyoruz. 13 tanesinde zaten işletmeler özel geçti. Ama sadece istuzunda bugün az sonra konuşacağımız insanlar mücadele etti ve mücadelesinde kazandılar hikayeyi onlardan dinleyelim. Oktay Bey hattımızda mı? Evet hattım. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoşbildik, kolay gelsin yayınım. Ben hemen sizden bahsedeğim Doğma Büyüme Dalianlı Sayın Bulut Dalian Spor Kulübü Başkanı. Ben şimdi sizden sonra da Berna Hanıma bağlanacağız yani hukuki boyutunu ondan dinleyeceğiz ama siz doğma bir mi oralısınız istuzu sahil oradaki plaj sizin için ne anlam ifade ediyor biraz ondan bahseder misiniz önce bize istuzu bizim için her şey ya yani bizim yaşama、e, bağlayan bir böyle bir amaç gibi bir şey oldu şimdi istuzu、e, çünkü olmazsa olmazı Berna Hanım aynı zamanda ben şimdi yani Endişe falan konuşmayacağım. Ben hiç spor adamıyım, spor için değilim. Özellikle spor için de olmazsın olmaz. Çünkü、e, Dalgalı şirketimiz var. Daha önce Dalian Beverage <gülüyor> tarafından kurulan. O şirket bize sponsor oluyor.、E, biz onun aracılığıyla、e, A takımda yani spor amatörde oynayan takımımda 20'a yakın、e, üniversite öğrenci sokuyoruz. Yani onlara bir nevi Burası veriyoruz. Dalbeli de hemen açayım. Yani bu, bu、e, 15 senedir、e, Dalyan'daki o plajın işletmesi、e, yerel belediyenin elindeydi. Eskiden Dalyan Belediyesi şimdi、evet. da Ortaca Belediyesi.、Evet. E, yani bir kamu eliyle yönetiliyordu ve kamu eli de oradaki bir、e, yerel futbol takımının sponsoru olup tüm ihtiyaçlarını gideriyordu. Şimdi özele geçtikten sonra eğer ge geçme ihtimali var. Geçerse böyle bir şey olur mu sizce? kesinlikle artık e, onlar e, sadece onların amacı zaten、e, kar etmek para kazanmak yani böyle bir sosyal bir kuruluşla yardım etmek gibi bir amaçları yok onların、e, olamazdı zaten yani olsaydı şimdiye kadar en azından、e, bir yerlerde bir şeyler yaparlardı, diğerlerde destek olurlardı hiçbir şekilde、e, bugüne de beri bizize destek olmayan bir、e, arkadaşlarımız bunlar onun için yani、e, çok kötü olur yani istislinin zaten、e, yani şimdi Köyceğiz dalgın özel çevre koruma bölgesi içinde yani bu özel koruma bölgesi olan Hı -hı. yerlerde Hı -hı.、E, hiçbir kamu arazisi gerçek ve özel kişilere kiralanamaz. Böyle bir kanun var ama、e, tabii ki bizim bu ülkemizde kanunlar pek böyle、e, işlenmiyor, işletilmiyor. İşletilmiyor. Yani sayın bakanın zaten bir açıklaması var inan hani、e, belediye girişte para da alıyormuş falan diye bunun.、E, gittiğimiz devlet müzelerinde bile para ödeyerek、e, girip geziyoruz yani. Neticede orada alınan para zaten her şeyin başında Ohradaki para var. Ohradaki parayı da ben açayım hemen. Yani... Ondaki ben gittiğimde istuzuna、e, konuşmalarda şunu öğrendim, şu bilgilere dindim. Yıllık oraya giren、e, kişi sayısı yaklaşık 300 bin hı hı. ve、e, dair yandan dışarıdan gelen plajı sadece günübirlik、e, oraya ziyaret edenlerden bir, bir takım ücretler alınıyor. Ne kadar ücret? Yedi buçuk liraydı. Yedi buçuk lira yaklaşık iki üç milyon liralık aşağı yukarı bir ordularının rutin cirosı var zannederseniz de、i̇şte、bir milyon lira Ama falan. Ama zaten biliyorsunuz kiralama içinde büyük bir bedel ediniyor yani. Tabi yani zaten işte oradaki bur yani... buradaki mesele de oradaki para yani oradaki、Keşke、parayı kimin、de. kimin alacak kimin kullanacak şimdi kamu eliyle işletilen bir yer var. Ee, ve işte kazandığı parayı yine oraya yatırıyor oradaki spor kulübüne yatırıyor işte kaplumba deniz kaplumbağaları rehabilitasyon merkezi var oranın bir takım giderlerini karşılıyor falan Dalian'ın alt ama... yapısına harcanıyor yani köy ortaçaya harcanıyor okula harcanıyor camiye harcanıyor burada yani bu mutlaka bir geri dönüşümü var ama özel、e, şirket işlettiği zaman bunun Dalian için Dalian veya ortaçalıya geri dönüşüm olmayacak. Hı hı. bir takım sınırlamalar da var işte akşam kimseye alınmıyor sekizden sonra şimdi özel işletmeye verilirse bunun bir kontrol de sadece onların elinde olacak gidecek araçlarla girmek sınırlı falan evet belediye başkanı da şey yapamadı yani ihale şartnamesi yok yani bu adamlara nasıl verildi bu şirkete burası nasıl verildi ne neler yapacaklar neler yapmayacaklar hiç böyle bir şey yok yani kafalarına göre ihale edilip veriliyor. Artık ondan sonra、e, her şey yapılabilir orada Peki, yani. Peki siz bir dinlenişe başladınız yani herhalde Hı -hı. siz de herki her gün oradaydınız. Neden、evet. gidiyordunuz yani temelde amacınız neydi? Amacımız plajı bu işte arkadaşlardan geri alabilmek. Herhalde başarılı olacağız gibi bu konuda. Hı -hı. Ama、e, tabi bu yol biraz、e, engelveli bir yol. biraz daha fazla direnç göstermemiz gerececek gibi geliyor bundan sonra <gülüyor> şimdilik nöbet bitti ama değil mi 24 saat oldu evet tutuyordunuz ee, şimdilik nöbet bitti ama、e, aşağıya belki bundan sonra çadırlar kurulup orada、e, belki öyle bir şeyler、e, konuşuyor arkadaşlar <gülüyor> bakalım yani、e, biz orayı、e, kesinlikle bir özel şirkette almasını istemiyoruz onun için elimizden gelen neler varsa her şeyi yapmaya hazırız yani tabi şunu da belki hatırlatmakta fayda var buradaki bu alan turizim açısından çok önemli bir nokta bölge neden çünkü diğer taraftan baktığımızda bölge, ulusal değil uluslararası ölçekte öneme sahip korunması gereken bir alan oradaki yaşayan endemik türlerin yaşam alanı bu doğal değerleri sahip olduğu için turizm içinde aynı zamanda bir çekim merkezi haline geliyor ve bu değerleri koruyamazsak yani ekosistem'e yönelik etkilerin yanında turizm de İyi de baltalamış olacağız, öldürmüş olacağız. Dolayısıyla her açıdan、e, korunması gerekiyor. Ben İstuzun'dayken orada、e, birkaç yabancıyla da konuştum. Yabancı ama yani Türkiye'li değil.、E, yurt dışında yaşamış, Dalyan'ı bir kere görmüş ve aşık olup Dalyan'a yetişmiş.、E, Oktay Bey, Maria'yı dizayn edersem değil mi e, Hollandalı? E, evet. Maria'yla konuştuğumda bana şunu söyledi. Gerçekten çok etkileyiciydi. Buradan、e, aktarayım ben onları da. Yani Dalia'nın zenginliği, Türkiye'nin bütün kıyı sahillerini gezdik dedi ve Dali'ne aşık olduk dedi. Bunun da sebebi、e, her yerde kıyılarda yapılar yapılaşmalar var,、e, binalar görüyorsunuz ama Dali'nda bunu görmüyorsunuz. İşte çok katlı oteller yok hep bir. Danya'nın bir kimliği var. Hep bir burada mimar da yapılaşmadı, bu çarpık yattış ve hep konuşuruz ya bir, bir, bir yerin kimliği oluşması. Danya'nın hakikaten bir kimliği var ve bu kimlik、e, bahkiriği üzerine yani oranın korunması üzerine bugüne kadar gelmiş ve yıllardır da orada yaşıyor.、E, gönüllü orada işler yapıyor, temizliğini yapıyor. Dört buçuk kilometre sahili var. Haftada bir gün o sahili gidip kendi başına temizliyor.、E, bir küçük bir grubu da var. Yani. Ee, hakikaten bizim yapmamız gerekeni、e, bir başkası gelmiş eşiyle Hollanda'da、e, emekli bir İngilizce öğretmeni gelmişler yerleşmişler ve sahip çıkmaya çalışıyor.、E, ama Dalyanlı insanlar da çok duyarlı işte Oktay Bey de、evet, onlardan bir tanesi、e, onları timsilen... temsilen、e, konuştu Kukkay Bey ile bir dalyanlı olarak konuştu kendisiyle、e, verdikleri mücadeleyi kısa da olsa özetlemeye çalıştı ben de dilim döndüğünce özetlemeye çalışıyorum ve bir başarıya şimdilik ulaştılar yani e, çünkü e, ihale açık bir ihale yapılmadan、e, sadece nokta atışı ile bir şirkete verilmişti işte bu、e, işte kamu ihale kanunlarının vesaire arkadan dolanılarak yapıldı aslında baktığın zaman kağıt üzerine çok fazla kanunsuz gibi gözükmese de ...sırnak içinde... Ee, ...böyle bir takım şartlarla verildi... ...ama、e, bakan şimdi bu direniş karşısında... ...bir açıklama yapmak durumunda kaldı... ...ve açık hikâle yapılacağını söyledi... ...ve direnişin asıl da bitme...、E, ...sebebi bu...、E, ...Oktay Bey, var mı başka diyeceğiniz...、Tamam. ...ben yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum、Vallahi、size... ...ben çok teşekkür ediyorum... ...böyle duyarlı arkadaşlarımız olduğu için de...、E, ...çok mert, çok teşekkürler... ...iyi yayınlar... Peki çok, çok çok teşekkürler. Siz orada、e, bu dirin işleri gösterdiğiniz sürece bizim de işimiz tabii ki kamuoyunu aydınlatmak, orada neler olup bittiğini anlatmak. Belki orada bir avuç görece bir avuç insandılar. Bir hafta sonu iki bin kişiyi ulaştılar bu arada.、E, ama bu bir bir avuç insanın savunduğu şey aslında sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir mirası. Ve、evet. bugüne kadar、e, çok iyi korunmuş.、E, bundan sonra bize düşen de onu geleceğe bu şekilde bırakmak. Peki çok teşekkürler Önder Bey, çok sağlıyorsunuz. Çok mersi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, şimdi、e, bir diğer konumuz、e, yine bir Dalianlı avukat、e, Berna Baboğlu Ulutaş.、E, aynı zamanda Ortaca Belediyesinin de avukatı.、E, Berna Hanım, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin yayınımıza Berna. Ee, şimdi Berna Hanım'la da şunu konuşmak istiyoruz. Bu işin bir de hukuki boyutu var tabii ki. Yani bugün ne kadar、e, ben yıldardır bu çevre hareketlerini takip ediyorum. Bir takım kazanımlar elde ediliyor ama genelde hep、e, hukuki svesiyle yapılıyor. Olması gereken de budur. Çünkü insanlar、e, bir takım yanlış fiili uygulamalara karşı çıkıyor ama onların altında、e, hukuk tanımazlık var büyük bir ihtim büyük bir oranda. Şimdi yürüyen yanlış hatırlamıyorsam sekiz tane davaya var ee, konu çok kanıtsık Bernarım biliyorum ama bize çok genel、evet. bir özetler misiniz şu anda ne durumda sizinler? Tabi şimdi、e, bu istuzu、e, plajda plajlarımdaki günübirlik alanların、e, kiralanması sürecinde、e, haziran ayından beri yürütülen davalar söz konusu bu davaları ortaça belediyes tarafından açılıyor. Ee, i̇şte tahliye kararı gönderilir. O kararlara açılan davalar var idari yargıda. O davalarda verilen yürütme durdurmaların kaldırılması söz konusu. Verilen、e, görevsızlık kararları var ihale süreçlerine açılan davalarda.、E, ve sonunda、e, ortaça birinci asliyet hukuk mahkemesinin E, protokollerin uygulanmasının durdurulmasına dair verdiği bir ihtiyati tedbir kararı var, 25 Aralık tarihinde. Şimdi、e, bizim en son yaşadığımız ve 29 Aralık'ta nöbet Hı -hı. tutulmasına sebep olan da bu kararların uygulanmak istememesi. Hı -hı. Yani kararlardan haberi olan、e, idari mercilerin, valilikin, kaymakamlığın Ee, ilçe ve şerecik müdürlüğünün e, kararları e, belediyeden tebliğ değil de mahkemeden tebliğ almak istemeleri onun da posta yoluyla yapılmasını istemeleri çünkü karardan haberdar olduklarına gidip、e, mahkemeden de bizzat tebliğ alabilecekken、e, yaklaşık bir 10-12 gün süreyle、e, bu kararları uygula, uygulamamakta direndiler. Halbuki siz elden de götürüp vermiştiniz, bunları da bahsetmiştiniz. Artış için. Evet.、E, o kararlar tebliğ edilmiş için.、E, şimdi ihtiyaçli tedbir kararları şirketin plajı sokulmaması tarafıyla uygulanıyor. Ancak、e, plajı henüz、e, belediyeyi、e, tam anlamıyla teslim etmediler. Hı hı. Yani böyle bir.、E, ...işte bakım, eşyaların bakımları falan yapılıyor oradaki ekipmanların ama...、E, ...örneğin 20 Ocak'ta başlayacak bir turizm sezonu var, kız sezonu. Bunun için、e, orada hiçbir hizmet verilmeyecek şu anda.、E, kararları bu yönüyle de eksik uygulamaya çalışıyorlar. Yani, hala、e, aradaki pürüzler giderilmiş değil. Çevre Şehircilik Bakanlığı bu arada konuyu inceletiyor... Ee, bu konuda çeviriyor şeycik bakanı、e, İdris Güllücen'in geçen açıklaması vardı、yani、açık ihale yapacağız diye Bana şöyle geliyor hem bu、e, ve diğer hani, mahkeme kararları da senin de hatırlattığın、e, tebliğ edildi ve、e, uygulanacağı yönündeki karar çıktı. Bu direniş karşısında sanki bir geri adım gibi bir kazanım gibi görüyorum ben bunu.、E, açık ihale asıl sizin de istediniz yani. Sonuçta bunu açık bir ihale yapasın sadece、evet. o şirket değil belediye de katılabilsin her isteyen katılabilsin ve alabilsin. Zannedersen bu yönde de hani、e, eskiden olduğu gibi yerel belediyenin de E, alma ihtimali yüksekliği düşünüyoruz ve herkesin istediği bu.、E, bir kazanım mıydı? Şimdi evet bir kazanım çünkü Haziran ayından beri、e, yürütülen bir kampanya var.、E, halk şunu söyledi yani 15 yıldır belediyi işletirken bir olumsuzluk olmadığı halde şimdi bunu neden değiştirmeye çalışıyorlar、e, ve değişmemesi yönünde irade belirttiler. Bu irade bir türlü tanınmamıştı. Yani insanların bu istekleri göz ardı ediliyordu burada yöre halkının. Şimdi alınan mahkeme kararlarıyla birlikte insanların ne dediğini, burada yaşayanların ne dediğini kulak verdiler ve bu anlamıyla bir kazanımdır. Böyle görüyorum. Bir de açık ihale olarak telaffuz ediyorlar ama. Burada yine kara konu edilmesini, özel şirketlere verilmesini istemiyoruz. <Gülüyor> yani belediyede olmasını istiyoruz. E, çünkü geçmişteki örnekleri var, şöyle yani özel bir işletmeye verilirse işte onların kazancı para, sadece onların olacak, herhangi bir şekilde geri yatırma dönüşmeyecek ve hep kazanma, hep kazanma işte yani temelde ben bunları görüyorum, bunları、Harbiç、sayıyorum, bunları, evet, bunları sayıyorum.、E, doğru mudur, var mı direktlemek isteyeceğiniz? Şimdi、e, şu da var,、e, istihdaklarları korunuyor, ya、yani、korunuyor ki. Ee, i̇yiye gidiyor, yuvalama、e, sayıları artıyor, yumurtlama sayıları artıyor. Ee, burada、e, plajda bir geriye gidişi yok. Yani plajın fotoğrafının yıllar içinde çekseniz hep aynı kalıyor. <gülüyor> o,、e, onda bir değişiklik olmaması、e, belediyenin işletmesine、e, bağlıdır. Eğer bunu 15 yıldır özel bir şirket işletiyor olsaydı. Ölüdeniz veya Seydir Adası gibi olacaktık. Hı -hı. Belki tüm dört buçuk kilometre boyunca oralarda şeyler görecektik, belki şeyler, zonklar,、e, şeyler görecektik. Değişik barakalar, değişik düfeler görecektik ama görecektik. şu anda çok sınırlı ve、e, evet, şu anda sadece de bu. iki yakasın var. Peki、e, çok çok. Son bir şey diyeceğim mesela son bir şey söyleyeceğim şimdi、etmiş. bundan sonrası hani daha önce de söyledik ki bu tehlikeli kazanımlar deliliyor ama rehavete düşmememiz gerekiyor. Tabii tehlike geçmediği geçmiyor Hayır, geçmedi biz... mi yani ne bekliyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor da nelere takip etmemiz gerekiyor? Ee, biz biz、e, süreci takip ediyoruz yani burada yaşayanlar bunu çok iyi farkındır çünkü plaj bizim her zaman için bir mesele olmuştur kim işletecek kim kiralayacak. Ne olacak o plajda? Bu Dalyan'ın bir sorunudur gündemden düşmeyen. Hı -hı. Ee, bunu davaları takip ediyoruz. Hı -hı. Ee, kampanyalara devam ediliyor ee, buradaki sivil toplum kuruluşları tarafından. Ve、e, bizi işte İstuzu, Kumsal'ın Kurtarma Platformu'nu ya da belediyeyi medyadan takip etmelerini Rica ediyoruz. <gülüyor> Dinleyicilerimiz. Peki、de. çok teşekkür ediyoruz desteklerin için. Aynıca, ayrıca ayrıldıca tabii ben özel bir teşekkürü de hem bir dali anlasın ve oradaki、e, budurun işi hukuki anlamda en büyük belki de destekçilerinden birisin. Bir kazanım olursa、e, hukuki anlamda olacak ve bunu bu da senin sayende olacak. Çok teşekkür ediyorum bunun için de. ben de teşekkür içinde teyinimize katılan içinde. Aferin teşekkür ederim hoşçakalın. Çok teşekkürler hoşçakalın. Şimdi bir çeşit temanın bir programı ama ben temanın falan diye düşünmüyorum. İstuzda、Tabii、bizim、ki. programlar da bizim neden?、Tabii. Çünkü bir, bir amaç için uğraşıyoruz burada ee, mevcut değerlerimizi korumak için çevremizi anayasalı da geçen yaşanabilir、en、bir çevrede、hakkımız. en temel hakkımız olan bunu savunmak temeldeki amacımız bu. İstuzda sadece Türkiye'nin değil dünyanın、e, dünyada parmakla gösterilen bir yer, ne sitelik altında olan binlerce yıldır yüz binlerce yıldır oraya gelen karate karettların E, haklarını da savunmak aynı şekilde. İstuzu'daki insanlar da bunu yapıyor. Bize düşen de sadece bunları、e, konuşmak ve kamuoyuna duyurmak.、Evet. E, beni de davet ettiğiniz için, yayına kattığınız için çok teşekkür ederim. Biz Antemaya, teşekkür ederiz esas、e, görüşlerini bizle paylaştığın için.、E, başka programlarda da yine、e, görüşmek dileğiyle diyoruz. Seve seve.、E, bu hafta da Yeşil Dalga programının sonuna geldik. Hafta yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.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 Yeşil Dalgı programına katkılarından dolayı Willow pompası sistemlerine teşekkür ederiz.